Mevlana Tüccarla Papağanı Seslendiren Akın Altan Bir tüccarın papağanı vardı. Ama bu güzel kuşu kafese kapatmıştı. Tüccar bir gün Hindistan'a gitmek için yol hazırlığına başladı. Kölelerinin, cariyelerinin, her birine tek tek döndüğünde kendilerine neler getirmesini istediklerini sordu. Hepsi ayrı şeyler istedi. Tüccar, papağanına da ''Ey güzel kuşum, Hindistan'dan sana ne getireyim? Sen ne istersin?'' dedi. Papağan, ''Oradaki papağanları görünce halime anlat ve onlara de ki, ''Falan papağan benim mahpusumdur. Ben onu kapesle besliyorum. Size selam söyledi. Ben gurbetellerde, kapeslerde sizin özleminizle can vereyim.'' Siz serbestçe ağaçlıklarda, kayalıklarda dolaşın. Bu doğru mudur? Hiç değilse bir sabah vakti beni de hatırlayın. Ben de birazcık mutlu olayım. Bunları söyle, başka bir şey istemem, diye yanıt verdi. Tüccar, kervanını hazırlayıp yola çıktı. Günler, geceler boyunca yol aldı. Sonunda Hindistan'a vardı. Giderken birkaç papağan gördü. Papağanlar kayalıklara konmuştu. Atını durdurup seslendi. Ben falan memleketten şu kişiyim. Ticaret yapmak için buralara geldim. Benim bir papağanım var. Size selam söyledi. Ve şunları şunları söylememi istedi. Dedi. Tüccar sözlerini bitirir bitirmez o papağanlardan biri titredi. Nefesi kesildi. Düşüp öldü. Tüccar bu haberi verdiği için bin pişman oldu. Ne yaptım? Bu zavallı kuşun ölümüne yol açtım. Belki de bu benim kuşumun bir yakını çok seveniydi diye düşündü. Aradan epeyce zaman geçti. Tüccar alışverişini bitirip memleketine döndü. Herkese hediyelerini dağıttı. Papağın kafesinde bu olanları seyrediyordu. Sonunda dayanamayıp Tüccar'a sordu. ''Benim istediğim nerede? Oradaki papağanları gördün mü? Onlara selamımı götürdün mü? Ne gördünse anlat. Beni de mutlu et.'' dedi. Tüccar, ''Sevgili papağanım, kusuruma bakma. Ama söylemesem daha iyi olur sanırım. Çünkü hala o haberi götürerek yaptığım akılsızlığa ve cahilliğe yanıyorum. Onun için anlatmasam daha iyi.'' dedi. Papağan ısrar etti. Bunun üzerine tüccar, Gönülsüzce olanları anlattı. Söylediğin yere varıp, Dostların olan papağanları görünce, Senin dediklerini ve selamını söyledim. İşlerinden biri buna dayanamadı, Çok üzüldü, Titredi ve hareketsiz kaldı. Sonra dayanamadı, Öldü gitti. Bunu görünce çok pişman oldum. Ama boşuna, Bir kez söylemiş bulundum, dedi. Tüccar sözlerini bitirince, Papağan kafesin içinde titredi, Hareketsiz kaldı Ve biraz sonra düşüp öldü. Tüccar, kuşunu öyle görünce aklı başından gitti. Ağlayıp sızlamaya başladı. Başındaki külahı çıkarıp yere vurdu. Ey güzel kuşum, sana ne oldu? Neden böyle oldun? Ben ne yaptım? Başıma ne işler açtım diye dövündü ağladı. Sonunda ölü papağanı kafesten çıkarıp pencerenin kenarına getirdi. Tüccar onu getirir getirmez papağan hemen canlanıp uçtu. Bir ağacın en yüksek dalına kondu. Tüccar şaşırıp kaldı. "Ey güzel kuş, bu ne iştir? Bu ne durumdur? Bana anlat. Bu hileyi nasıl öğrendin de beni kandırdın?" dedi. Papağan konduğu daldan seslendi. Sevgili efendim, o Hindistan'da gördüğün papağan, benim selamımı alınca düşüp ölmüş gibi yaparak bana bu haberi gönderdi. Bana, eğer kurtulmak istiyorsan öl, dedi. Ben de, gördüğün gibi, onun dediğini yaparak hapisten kurtuldum. Kısaca öldün. Kapeslerde tutulmaktan kurtuldum, dedi. Eyaz'ın sınavı Padişah bir gün divana girdiğinde, ülkenin ileri gelenlerinin hepsinin toplanmış olduğunu gördü. Kuşağının arasından bir mücevher çıkararak vezirine uzattı ve dedi ki, Bu nasıl bir mücevherdir? Değeri nedir? Vezir aldı, şöyle bir baktı. Yüz eşek yükü altın değerinde bir mücevherdir, dedi. Padişah, kır bakalım bunu, deyince, nasıl kırabilirim? Senin hazinenin, malının iyiliğini isteyen bir kişiyim ben. Değer biçilemez böyle bir mücevherin zarar görmesine, nasıl razı olabilirim, diye yanıt verdi. Padişah, vezirin sözünü beğendi. Ödül olarak ona bir giysi verdi. Ondan inciyi aldı. Sonra ötekilerle birlikte başka bir konuyu açarak bu konuşmayı unutturdu. Perdeci'nin eline tutuşturdu mücevheri. Dedi ki, Bir isteklisi olsa, Ne eder acaba? Perdeci, Bu mücevher, Dedi, Ülkenin yarısı değerindedir. Allah ülkeyi tehlikelerden korusun Padişah Kır bunu Deyince Ey kılıcı güneş gibi parlayan padişahım Dedi perdeci Bunu kırıp ufalamak pek yazıktır Pek yazık Değeri şöyle dursun Şu parlaklığa bir bakın Gündüzün ışığı bile ona uymakta Bunu kırmaya nasıl elim varır ''Nasıl olur da padişahın hazinesine düşman olurum?'' dedi. Padişah ona da giysi armağan etti. Gelirini artırdı. Onun aklını övmeye başladı. Bir süre sonra mücevheri bir beyin eline verdi, onu da sınadı. O da, divanda bulunan öteki beyler de aynı şeyleri söylediler. Padişah da her birine ağır giysiler verdi, bağışlar da bulundu. Bir köşede bekleyen Eyaz kalmıştı yalnızca. Padişah mücevheri ona uzatarak dedi ki, Ey Eyaz, söyle bakalım, bu parlaklıkta, bu güzellikte olan bir mücevherin değeri nedir? Söyleyebileceğinden de fazladır padişahım. Deyince, hadi, öyleyse kır bakalım onu, dedi padişah. Eyaz'ın gömleğinin yanlarında taşlar vardı. Belki bu saf temiz kişi düşünde görmüş ya da malum olmuştu da o taşları gizlemişti eteğine. Hemen o taşlarla mücevheri kırdı. Beylerden yüzlerce çığlık koptu. Bu ne korkusuzluk! Allah hakkı için bu nurlu mücevheri kıran kafirdir! Dediler. O toplulukta bulunan herkes kötülüklerinden Padişahın inci gibi buyruğunu kırmışlardı. Mücevherin değeriyle sevginin sonucu, Gönüllerinde gizli kalmıştı. Eyaz dedi ki, Ey büyükler! Padişahın buyruğu mu daha iyileri, Mücevher mi? Padişahın buyruğuna aldırış dahi etmiyorsunuz. Ben gözümü padişahtan ayırmam. Boyalı bir taşı seçip de, ''Padişahın buyruğunu geri bırakan canda hiçbir cevher, hiçbir değer yoktur. Gül renkli oyuncağı arkanıza atın da, onlara renk vereni aklınıza getirin.'' Bu sözler üzerine, o yüce beyler hatalarına özür olmak üzere başlarını önlerine eğdiler. Gönüllerinden yüzlerce ah çektiler. Padişah da yaşlı cellada emir verdi. Bu çer benim yüce kapımdan uzaklaştır. Bu aşağılık adamlar bu makama layık değiller. Bir taş için benim emirlerimi reddettiler. Emrim bu çeşit fesatçılara bir boyalı taş için aşağı görüldü. Bunun üzerine merhametli Eyaz sıçradı. O ulu padişahın tahtına koştu. Secde edip dedi ki Padişahım Senin gibi yüce bir padişahın sultanlığına Gökyüzü bile hayran olmuştur Cömertler Cömertliklerini senden alırlar Ey iyilik ve cömertlik sahibi Bu suçluların aymazlık ve küstahlıkları Senin affının çokluğundandır Ey bağışlamayı sandığına almış Kendine mal edinmiş kişi Bağışla Sen İyilikte en ileri gidensin. Ben kim oluyorum da bağışla diyorum. Ey padişahım, suçlu benim. Bağışla, bağışla. Sultan Mahmud'un Hikayesi Sultan Mahmud bir gece yalnız başına şehri dolaşırken bir grup hırsıza rastladı. Hırsızlardan biri Ey insanoğlu, sen kimsin? diye sordu. O da, ''Ben de sizlerden biriyim.'' dedi. Daha önce onu hiç görmedikleri halde, her biri ötekilerden birinin arkadaşı olduğunu sanarak padişaha ilişmedi. Yabancı biri olsa, hiç tanımadığı, kılıklarından kim oldukları belli olan böyle bir topluluğa kolayca yanaşıp da, ''Ben de sizdenim.'' diyebilir mi hiç? diye düşünerek rahatladılar, ona ilişmediler. İçlerinden biri, ''Ey hile ve düzende becerikli olanlar, hadi herkes becerilerini bir bir sayıp döksün ortaya da, kimlerde neler var bilelim.'' dedi. Bir başkası dedi ki, ''Benim kulaklarımda öyle bir özellik var ki, köpek avladığı zaman ne dediğini anlarım.'' Adamlar burun kıvırarak, ''Bu özellik iki kuruş eder ancak.'' dediler. Bir başkası, Benim bütün özelliğim gözümdedir. Geceliğin karanlıkta kimi görsem, hiç şüpheniz olmasın ki, gündüz gördüğümde onu tanırım, dedi. Başka biri, Benim bütün becerim kolumdadır. Bu gücümle duvarları delerim, dedi. Daha başkası, Allah bana bir burun vermiş ki, insanlar madenlere benzer sırrını ermişim. Toprağın bedeninde ne kadar para var, hangi maden gizli, masrafı kendinden fazla olur mu, hemen anlarım. Mecnun gibi toprağı koklayıp, yanılmadan Leyla'nın toprağını seçerim. Her gömleği koklarımda, içinde Yusuf mu var, şeytan mı var, bilirim.'' dedi. Sonunda dediler ki, ''Ey vefalı ve yüce dost, söyle bakalım.'' Senin becerin nedir? Sultan Mahmud, Benim bütün becerim sakalımdadır. Öyle ki, Suçluları cellada verdiklerinde, Sakalım oynayınca verirler. Bütün cezadan da, Ölümden de, Ne bir dertleri kalır, Ne elemleri. Önderimiz sensin, Minnet gününde kurtuluşumuz senden olacaktır. Hiç kimse de sendeki bu becerinin eseri dahi yoktur, dediler ve Sultan Mahmut'u kendilerine önder seçtiler. Sonra hep birlikte yola çıktılar. Soymak için saraya doğru ilerlemeye başladılar. Bu sırada sağ taraflarında bir köpek avladı. Köpek sesinden anlayan hırsız, Köpek diyor ki, ''Padişah sizinle birliktedir.'' Kement tatan yüksek bir yere kement attı, hepsi tırmanıp çıktılar. Koku alan sürekli çevreyi kokladı, padişahın hazinesinin duvarını göstererek, ''Heh bulduk.'' dedi. ''Şurada eşsiz bir hazine var.'' Delik delen deldi duvarı, içeri girdiler, her biri gücü yettiğince, umudunun ulaştığınca aldı alacağını, Çıkıp döndüler yerlerine. Padişah, geçtikleri yolları, hırsızların özelliklerini, her birinin aldıklarını aklında tuttu. Uykuya daldıklarında, gizlice ayrıldığı yanlarından, sarayına döndü. Muhafızları, kolcuları, askerinden yiğit olan bir bölüğü, hırsızların yerlerini tarif ederek yolladı. Hırsızların tamamını tutup huzura getirdiler. Hepsi tir tir titriyordu. Hem de büyük bir şaşkınlık içindeydiler. Öyle ya, soygunu yaparken kendilerini kimse görmemişti. Daha üzerinden bir gün bile geçmemişti soygunun. Elleriyle koymuş gibi yakalanmışlardı askerler tarafından. Geceleyin kimi görse onu gündüz de tanıyan kafasını kaldırıp padişahın yüzüne bakar bakmaz tanıyı verdi yüce sultanı. Arkadaşlarına döndü. Padişahımız gece bizimle olan Sakalı hünerli arkadaşımızdır, dedi. Nerede olursanız olun, o sizin nedir denen padişah budur işte arkadaşlar. Ben ondan bağışlanmamı isteyeceğim. Biz, can gibi balçığa kakılıp kaldık. Kıyamet gününde can güneşi sensin. Ey gizlice yürüyen padişah! Vakit geldi. Kerem et. Hayırlısıyla sakalını bir oynat. Biz, Hepimiz becerilerimizi gösterdik. Ama bunlar ancak talihsizliğimizi artırdı, boynumuzu bağladı da, baş aşağı düştük, alçaldık. Gece gördüğünü gündüz tanıyanın söyledikleri işe yaradı. Zaten ötekilerin becerileri, insana yolunu şaşırtan gulyabaniler gibiydi. Yalnız, geceleyin padişahın yüzünü gören göz başkaydı. Çünkü, Onun sayesinde bağışlandılar. Ölümsüzlük ağacını arayan adam Bilginin biri bir söyleşide Masala benzer bir olay anlattı. Dediğine göre Hindistan'da bir ağaç varmış. Kim o ağacın meyvesini yerse Ne yaşlanır ne ölürmüş. Padişahın biri bunu duydu. Bu ağaca ve meyvesine aşık oldu. İş bilir, güvenilir adamlarından birini o ağacın meyvesini getirmek için Hindistan'a yolladı. Adam ağacı bulmak için yıllarca Hindistan'ın her yanını gezdi, dolaştı. Meyveyi bulmak için şehir şehir gezdi. Ne ada bıraktı, ne dağ, ne ova bıraktı, ne çöl. Kime sorduysa, bıyık altından güldüler ona. Allah aşkına! Akıllı adam böyle bir şey yarar mı? Kesinlikle deli bu adam diyorlardı. Kimileri dövdü onu, kimileri de ermiş gözüyle baktı ona. Yıllarca aradı durdu. Padişah ona mal ve para gönderiyordu. Yeter ki aradığını bulsun. Ama aramasından hiçbir sonuç alamamıştı. Artık usanmış, yorulmuştu. Geri dönmeye karar verdi. Hem ağlıyor, hem de gidiyordu. Yolda adını ve ününü duyduğu bir şeyh vardı. Adam umutsuzca, ''Varayım huzuruna gideyim. Belki bana yardımcı olur.'' dedi. Yağmur gibi gözyaşı dökerek şeyhin yanına vardı. ''Efendim.'' dedi. ''Bana acı ve yardım et. Çok çaresizim.'' ''Şeyh, derdini söyle bakalım.'' Ne istiyorsun? Ne istediğinde ulaşamadın. Adam Efendim, padişah beni bir ağaç bulmakla görevlendirdi. Eşi güç bulunur bir ağaç varmış. Onun meyvesi ölümsüzlük veriyormuş. Yıllarca aradım. Ama insanların alaycı bakışlarından, aşağılanmadan başka bir şey bulamadım. Derdim bu. Şeyh güldü ve dedi ki, sen şimdi bu ağacı mı arıyorsun? Evet efendim, saf gönüllü adam, o senin aradığın, bilgi ağacıdır, bilen kişinin bilgisidir, sen yanlış yola girmişsin, git padişahına söyle, bilgiye ve bilgiliye sarılsın. Şaşkın adam, şeyhin yanından sevinçle kalktı. Hemen yola koyuldu. Son